Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ulumul Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kitabımızın ikinci bölümüne geldik. O da el-akdussani dedik. Kıraat ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in istinadına, senedine dönük konular. Altı konudur dedik. Birinci Birinci konumuz neydi? Kur'an-ı Kerim kiraatlerinden mütevatir, ahad ve şaz olan kiraatler idi. Bunları gördük. Bunlarla alakalı bize bilgiler verdi. Bize bazı ek bilgileri aktardık. Konuyu bitirdik. Şimdi bugün yeni bir bölüme başlamadan önce şunu yapacağız. Kiraatler babına üç tane bab ekleyeceğiz. Kitabımızda olmayan ama konuyla alakası olduğundan dolayı Üç tane bab ekleyeceğiz. Bunlar kiraatlerle ilgili konuya dahil olan şeyler, konuya dahil olan bablar Diyelim üç tane mülhak yapacağız yani, üç tane ek yapacağız. Bunlardan birincisi, kiraat farklılıklarının faydası nedir? Bu birinci başlığımız. Bunlardan ikincisi, kiraat farklılıklarının fıkıhtaki istidlallere etkisi ile ilgili örnekler vereceğiz. Bunlardan üçüncüsü, Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir hadisiyle. Kıraatlar arasında bir alaka var mıdır? Bir de bunu anlatacağız. 3 tane konu oldu. Evet. Şimdi geçen dersimizde kıraatlarla alakalı kıraatların ne olduğuyla ilgili genel olarak bilgi verdik. ile insanın aklında şöyle bir soru canlanıyor. O da biz kıraatleri bildiğimizde veya kıraat farklılıklarının ümmete nakledilmesinde ümmete ne gibi bir fayda var? Bugün o faydaları başlıklar altında anlatacağız. Bunlardan birincisi, kıraatleri bilmenin üzerine bina edilen faydalardan ümmet için kolaylıktır. Kıraatleri bilmek ümmet için bir kolaylıktır. Biliyorsunuz Allah azze ve celle genel olarak bütün ahkamıyla alakalı Müslümanlara diyordu ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلَا يُرِيدُوا بِكُمُ الْحُسُرُ Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez, diyordu Allah Azze ve Celle. Kıraat da, herkese kıraat farklılıkları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nakledilen, bu bir kolaylıktır. Niye? Herkes kendine kolay gelen kıraat ile Kur'an-ı Kerim'i okusun diye. Mesela örnek veriyorum, işte e, diyelim ki imale dediğimiz bir şey var, Kur'an-ı Kerim'i eda ederken, Kur'an-ı Kerim'i okurken imale denen bir şey var. İmale ne demek? Bizim kitabımızda ileride de gelecek. Elif harfini okurken, med harfini okurken veyahut da ya'ya doyurup okumak demek. E, Arap kabilelerinden bazıları bu şekilde okuyorlar. Mesela elifi nutk ederken, med dediğimiz elifi üç şekilde nutk edenler var. Bir, ağzını hiç açmadan ca e diyenler var. Bir Kureyş gibi orta seviyede okuyanlar var. Cee diyenler var. Bir de o caedeki elifi, elif gibi değil de ya gibi okuyanlar var. Cee diyenler var. Mesela şeyde örnek vermiştik ya. Ve duha da örnek vermiştik. Mesela duha. Kureşler ağızlarını yarım açıyorlar. Elifi elif gibi okuyorlar. A sesiyle okuyorlar ama mesela Varş kıraatinde öyle değil Varş kıraatinde nasıl okuyor ve duha diyor. Yani Elifiye'ye biraz daha yaklaştırıyor. Şimdi farz edelim ki Kur'an-ı Kerim'deki kıraatler tek bir tane olsaydı ve duha olsaydı mesela. Yemen'de bulunan bazı kabileler veya mesela Libya mesela Şam bölgesinin Arapçasını duymuşsanız, dinlemişseniz eğer böyle biraz daha mesela Mısır'dan Suudi Arabistan'dan farklı olduğunu görürsünüz. Böyle eller biraz daha farklıdır. Zaten Lübnanlılar da tam imale, imalatul kubra dedikleri imale yapıyorlar. Sürekli elifler yaya meylediyor şeyde Lübnan dilinde. E bir Lübnan'ın Kur'an okuduğu zaman eğer biz onu bu birinciye zorlamış olsaydık ona çok zor olacaktı. E, lehçesini değiştirmek zorunda kalacaktı insan. Mesela bu anlamda Kur'an-ı Kerim kıraat edilirken birden fazla şeyin olması, kıraatin olması bu bizim için, İslam ümmeti için bir kolaylıktır. Yine kıraatlerin farklılığındaki faydalardan ikincisi ise Kur'an-ı şerefini Kur'an-ı Kerim'in şerefini yüceltilmesi söz konusudur. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'in şerefini yüceltilmesi söz konusudur. Birincisi hiçbir kitapta Kur'an'dan önce indirilen Allah azze ve celle böyle bir özellik vermemiştir. Yani ne Tevrat'ta ne İncil'de böyle bir özellik yoktur. Nasıl ki bu Kur'an mesajıyla diğer kitaplardan farklı olarak bütün insanlığa değil bir kavme değil bütün insanlığa gönderilmiştir. Mesajın içeriği olarak. Hakeza okuma stili olarak da bu Kur'an diğer kitaplar gibi tek bir stil, tek bir çeşit üzere değil. Yedi farklı kıraat veya daha fazla kıraat üzere Allah Azze ve Celle okunmasına müsaade etmiştir. Yine mesela şu yönden Kur'an-ı Kerim için bir şereftir bu. Bu kadar farklı vecihleri içinde barındırmasına rağmen Allah onu tahriften muhafaza etmiştir. Yani önceki kitaplar tek vecih üzere okunuyor olmasına rağmen onlar kitaplarını tahrif ettiler. Fakat Kur'an-ı Kerim'de birden fazla kıraat olmasına rağmen Allah bu hepsine, bunların hepsine rağmen Kur'an-ı Kerim'i tahriften muhafaza muhafaza buyurmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'in bir takım farklı kıraatlarla okunmasının faydası bir kıraatte okunan bir lafız başka bir kıraatte okunan bir lafızı tefsil eder. Bu da üçüncü faydası Mesela anlamını tam bilmediğimiz, anlamını tam anlamadığımız bir kelimeyi başka bir e, kiraattaki bir kelime e, tefsir eder. Mesela Cuma suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki nudiye نُودِيَ salati min يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ ila ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْءِ Cuma günü ezan okuduğunda فَسْعَوْ e, اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine yani namaza koşun وَذَرُ الْبَيْءِ ve alışverişi de terk edin. Şimdi burada soru şu. Namaza giderken bir Müslümanın koşturması e, caiz midir? Allah Resulü bunu yasaklıyor. Allah Resulü hadis-i şerif'te ne diyor? İza semi'tumül ikamete fanchu ila salati ve aleikum bisakineti vel vakar. <gülüyor> Kameti duyduğunuzda namaza yürüyün ve sizin üzerinizde sükunet ve vakar olsun. Değil mi? Bir rivayette bunu söyledikten sonra velâ <gülüyor> Koşturmayın diyor Aleyhissalatu vesselam. Vam adrak tum fasallu, vam fatakum yetiştiğinizi kılın, kaçırdığınız ise tamamlarsınız diyor. Şimdi Allah Azze ve de koşturun diyor. Bir kırahte bu ayet kelimenin bir kıraatına, izanu diye listelatiminiyamüljummati, f'mdu ila zikrillahi wa zarurbi. Yani Allah Azze ve zikrine mudi, e, sail gibi koşmak anlamına gelmez, yürümek, seyretmek oraya gitmek, geçip gitmek anlamına gelir. Bir ikinci kıraat. Sa'i kelimesinden kast edilenin koşuşturmak değil de yürümek olduğunu bize gösteriyor mesela. Yine mesela hırsızların elinin kesilmesiyle ilgili Maide suresindeki ayet-i kerime وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَتُوا فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَةً Hırsız erkek ve hırsız kadının ellerini kesin. Şimdi burada iki, iki tane soru var. Ellerini kesin de nerelerini keselim? Yani buradan mı keseceğiz? buradan mı keseceğiz, buradan mı keseceğiz, bir bu soru bir soru var. İkincisi hangi elini keseceğiz? Sağ elini mi keseceğiz? Sol elini mi keseceğiz? Yoksa hırsızlık yaptığı el hangisi ise onu mu keseceğiz? İbnim esvudun kıratında, vasariq ve vasariqatu hırsız erkek ve kadının sağlarını, sağ ellerini kesin diyor Allah Azze ve Celle. Bak bu kırat aid kelimesinden ne edildiğini bize tefsir eden bir kıraat olmuş tefsir eden bir kıraat olmuş oldu. Mesela Nur suresinde e, Abdullah İbni Übey ile ilgili bir, bir bölüm var. Allah Azze ve Celle em evliliği emrettikten sonra diyor ki وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ عَرَدْنَ تَحَسُّنَ Sizin köle cariyeleriniz eğer iffetli olmak, iffetli yaşamak istiyorlarsa onları fuhşa ve fuhşiyata zorlamayın diyor. Şimdi bu bunu Allah Azze ve Celle bu ayeti niye indiriyor? Ayşe annemizin ırza hakkında konuşan Abdullah İbni Selül Allah Azze ve Celle ona diyor ki ben senin kadın pazarlayan bir devus olduğunu biliyorum. Yani sen Muhammed'in ırzından konuşuyorsun ama sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin bilmediğini zannediyorsun ama Allah senin cariyelerini fuhşa, zinaya zorladığını Allah Azze ve Celle bilir diyor. Yani bu zaten aslında bütün Şeyden bir tarafa, bütün o ayet kelimelerden bir yana en caydırıcı olan kısmı bu taraf. Yani orada anlıyor ki eğer ben sesimi kesmezsem Allah benim bütün kirli çamaşırlarımı ortaya dökecek indireceği ayetlerle. Şimdi bunun cariyeleri var. Bunlar İslam olmuşlar. Kötülük yapmak istemiyorlar. Lakin Abdullah İbni Übey para karşılığında bunları fuhşiyata zorluyor. Allah da bu ayetten sonra diyor ki وَمَيْ يُكْرِهُنَّ Fenne Allah min ba'di ikrahihinne le gafurur rahim. Kim de onları fuhşa zorlarsa Allah bu zorlamadan sonra gafurdur rahimdir. Şimdi ne anlaşılıyor bu ayet-i kerimeden? Sanki Allah Abdullah İbnü Übey'i affetmiş gibi. Hani bu zorlamadan sonra Allah gafurdur rahimdir. Oysa bir kıraatte ise diyor ki eee ve maykuhun fe inna Allah min ba'di ikrahihinne lehunne gafurur rahim. Allah o kadınlar için gafur ve gafur ve rahimdir. Diyor. Oradaki lehunne lafzı Affın Abdullah İbni Übey'e değil de affın o zinaya zorlanın ama bunu istemeyen, iffeti isteyen köle ve cariye kadınlara olduğunu söylüyor. Özet, Kur'an-ı Kerim'deki kıraat farklılıkları bir lafızdan muradın tam olarak anlaşılmadığında başka bir kıraat ile varit olmuş olan lafzın o birinci lafza açıklaması açıklaması gibidir. Dördüncüsü, Kur'an-ı Kerim'in icazına katkısı vardır. İcaz neydi? Hatırlarsanız, e'caz geniş ve derin olan anlamları öz ve kısa bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek değil. E'caz e buydu. Yoksa herkes Arapça konuşuyor, herkes Arapça meramını anlatıyor. Peki Kur'an'ı diğerlerinden değerli kılan, işte o Kabe'nin duvarına asılan şiirlerden farklı kılan şey ne? Kur'an onların sayfalarca anlattığını iki kelimeyle, iki kelimeyle anlatabiliyor. Şimdi bu kıraat farklılıklarının Kur'an'ın icazına ne faydası var? Mesela diyelim ki elimizde bir, bir ayet kelime var. Bu ayet kelime iki farklı kıraatla gelmiş. İkisi aslında tek bir ayet. Doğru mu? Her bir lafız bir diğer lafızın delalet etmediği daha derin, daha ince bir anlama delalet ediyor. Mesela geçenlerde tefsir dersinde gördüğümüz ayet: "Yeseluneke anil hamri vel meysir. Kul feihima ismun kabirun ve menafi'un nas." Sana içkiden ve kumardan soruyorlar deki onlarda büyük bir günah vardır ve insanlar için faydalar vardır. Bakara suresindeki bu ayet-i kelime iki tane kıraat ile varit olmuş. Bunlardan bir tanesi ismun kebirun, bir tanesi de ismun kefirun şeklinde varit olmuş. Büyük günah bir de çok günah. Şimdi bu iki tane lafız, iki kıraat kebirun ve kefirun ne anlatıyor bize? Ismun kebirun. Yani Allah katında bu yapılan işin cürümü çok büyüktür. Sıradan bir günah gibi değildir. İsmun kesirun. Günah e, içki içen bir insan sadece içki içmekle kalmaz. içkinin sebebiyet verdiği birden fazla günah da işler. İnsanlara küfreder. insanlara sataşır. Sarhoş olduğu için hırsızlık yapar. Zina zina yapar. Hanımını boşar. Yani çok e, günah bununla beraber çok daha fazla günah işleyebilir. Bir ayet iki farklı kıraatle sabit oldu. Biri bir manaya derlet etti, biri bir manaya derlet etti. Mesela bir örnek olaraktan bunu verebiliriz. Yine verebileceğimiz örneklerden bir tanesi. Mesela Allah Azze ve Celle Bakara suresinde diyor ki, yine Bakara suresinin girişinde Fi قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدَ Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların kalplerindeki o hastalığı artırmıştır. Sonra lahum azabun اَل۪يمٌ bima كَانُهُ يَكْذِبُونَ Onlara yalancılıklarından ötürü elin verici bir azap vardır. Bir kiraatte ise بِمَكَانُوا يُكَذِّبُونَ Tekzip ettiklerinden dolayı, yalanladıklarından dolayı elin verici bir azap vardır. يَكْزِبُونَ zibun. İki kiraat ile varit olmuş. يَكْزِبُونَ ne delet ediyor? Münafıkların yalancı olduğuna. Ne demek yalancılar? İçlerinde olanla dillerinde olan birbirlerinden farklı. Bu onların yalancı olmaları. Ne demek yükezzibun? Bir de yalanlıyorlar. Allah'ın Resulü'nü, O'nun getirmiş olduğu Kur'an'ı yalanlıyorlar. Tek başına yekzzibun o manaya, tek başına yükezzibun bu manaya delet etmiyor. Ama ikisi iki farklı kıraat olarak ele aldığımızda münafıklarla alakalı iki farklı ciheti, iki farklı sıfatı bize tefsir, tefsir etmiş oluyorlar. Mesela yine En'am suresinden bir tane ayet-i kerime söyleyeceğim. Bununla alakalı. Hatta eğer jaa hadda kumü mütü, tovftu rusuluna, vahum la Sizden birine ölüm geldiğinde bizim elçilerimiz onun canını alırlar, vahum la yufarretun ve onlar insanların canını alma konusunda tefrite düşmezler, yani gevşekliğe düşmezler. Mesela saat üçte Allah yazmış falanca kulunun canını alacak melek, işte uykuda kaldığından dolayı haşa. Yemeğe takıldığından dolayı, arkadaşlarıyla sohbet ettiğinden dolayı geç kalmak, gevşeklik göstermek, unutmak böyle bir şey mümkün değil. Bir kiraatte, wala yufritun şeklinde geliyor. Yufritun. O da ne? O da ifrat. Yani aşırıya da gitmezler. Hani birini öldürmeleri onlardan istenmişse, yanındakinin de canını yanlışlıkla almazlar. Yufarit, فَرَتَ يُفَرِّتُ تَفْرِتًا اَفْرَتَ yufritu ifraten. Diğeri de bu baptan. Bu Bak aynı ayet kelime iki farklı kiraat varit olduğunda bir lafız diğer lafızın derlet etmemiş olduğu başka bir başka bir manaya derlet etmiş olur. Bunlar bazı verebileceğimiz şeyler yani kiraat farklılıklarının mana üzerindeki etkilerine verebileceğimiz örneklerden. Dördüncü faydası e, kiraatin bunu da bazı âlimler zikretmişler demişler ki e, ecirde ziyade e, ecirde ziyadelik söz konusudur. Ne demek? Mesela biz hadis-i şeriften biliyoruz ki Allah Resulü diyor ki Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine 10 tane sevap vardır. Değil mi? Hatta elif, la, mim tek bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lan bir harf, mim bir harftir. Diyor. Şimdi siz mesela biz biraz önce ayet-i kerimeyi okudum ben. Hatta ıza câ'e hâdekumul mevtû teveffethu rüsûlüne ve hum la Biz bundan ecrimizi aldık. Bir de bir de bak bunun başka bir kıraatı var. Ve la yufritûn dediğimde İkinci bir lafız daha söyledim. Bunun da her bir tane harfine on tane, on tane ecir almış oldum. Yani kiraat farklılıklarıyla ilgili lafızlar zikredildikçe bunlar üzerine konuşuldukça yazılıp çizildikçe Kur'an okunuyormuş gibi bunlardan da ecir alınıyor. Bu da e, Müslümanların ecirini arttırmak için e, bir faydadır demişler. Bunu da dördüncü fayda olaraktan zikretmişler. Evet bu zikretmiş olduğum maddeler öz olarak Kur'an-ı Kerim'in e, kıraat farklılıklarından ortaya çıkan şeyler, faydalar. İkinci başlığımız neydi? Şimdi bu kıraat farklılıklarının fukahanın Kur'an-ı Kerim'den istimbat ederken e, okudukları kıraate göre aralarında bir takım farklılıklar olmuş. Yani fıkha, fıkha etki etmiş. Yani bu konuya geçmeden önce konumuzun başlığı şu. Kıraat farklılıklarının e, fuka'nın ihtilafı üzerindeki e, etkisi. Şimdi daha önceden de kısmen değinmiştik hatırlarsanız. Biz demiştik ki alimlerin ihtilaf sebeplerini bilen insanlar ihtilaf konusunda alimleri mazur görürler. Lakin alimlerin ihtilaf sebeplerini bilmeyen insanlar ihtilaf hususunda çok dar bir görüşe sahip olurlar. Bu da Allah'ın veya şeriatın gözetmiş olduğu muradın dışına çıkmalarına sebebiyet verir. Şimdi alimlerin veyahut da İslam ümmeti arasında vakı olan ihtilafı kaç kısma ayırmıştık? Üç kısma ayırmıştık. Akayitte vakı olan ihtilaf, fıkhi ve ameli konularda vakı olan ihtilaf, bir de menheci ve çalışma konularında vakı olan ihtilaf. Birincide ihtilaf olmaz demiştik. Akayit konularındaki ihtilaf çünkü bütün peygamberler insanları Allah'a ibadet etmek ve tağutlardan sakındırmak için gönderilmiş ve onları bu esas üzerine toplamak toplamak istemişler. Zaten peygamberlerin gönderiliş amaçları insanların itikadi bozukluklarını telafi etmek. Bakara suresinde hatırlarsanız kana nesu ummeten vahidatan ayetinde bunu anlatmıştık. Değil mi? Demiştik peygamberlerden sonra dinlerini bozanlara Allah dinlerini tekrardan düzeltip kendilerini toparlasınlar diye kitap e, kitap gönderiyor. Onun için akidede ihtilaf olmaz. Fıkha gelince ee, Fıkıhın ihtilafını anlatacağız zaten. Menheci meselelere gelince en geniş olan alan zaten burasıdır. İslam'a hizmet ederken nasıl bir yol yol izlenileceği ile alakalı. Nas'a muhalif olmadığı müddetçe her insan zamanına, mekanına, tabiatına, içinde bulunduğu topluma ve ortama göre kendisine bir metot seçebilir. Yeter ki Nas'a muhalif olmasın. Fıkıh gelince fıkıhtaki ihtilaf eğer dinde zorunlu bilinmesi gereken bir asıla çakışmadığı müddetçe ve görüşün sahibinin elinde sahih delil olduğu müddetçe fıkıhtaki ihtilaf muteberdir. İki tane şartımız var. Bir, ihtilafı, e, ihtilaf eden şahsın elinde delil olması lazım, delile dayanması lazım. İki, ortaya çıkardığı sonuç dinin dinde zorunlu bilinen şeylere muhalefet etmemesi gerekir. Mesela işkinin helal olduğu gibi bir sonuçla, namazın dört vakit olduğu gibi bir sonuçla çıkarsa elinde ne olursa olsun elindeki batıl, batıldır. Tabi bu alimlerin kendi aralarında ihtilaf etme şeyleri var, ihtilaf etme sebepleri var. Bunlardan bazısı alimin kendisine dönen sebepler, bazısı Kur'an-ı Kerim'e dönen sebepler, bazısı hadis-i şerife dönen şeyler, dönen sebepler. Alimin kendine dönen sebepler nedir? Bir bir alimin zekasının, ilmi anlama ve idrak etme seviyesinin diğer alimlerden daha, daha farklı olması, yani ilmi hasılasının, elde etmiş olduğu ilmi netice ve değerlendirmenin diğerlerinden daha şey olması, farklı olması. <gülüyor> bir de Kur'an-ı Kerim'e dönen bir ihtilaf var. İşte onun en başında ne gelir? Fıkıhta e, kıraat konusunda alimlerin ihtilafı ve bu ihtilafa mebni olan fikir ayrılıkları en başta, bu, en başta bu gelir. Bir de sünnete dönen ihtilaflar var. Bir alimin yanında sabit olan bir hadis, başka bir alimin yanında sabit olmamış olabilir. Yani birinin sahih dediği diğerine o hadis ulaşmamış olabilir, ulaşmış olup onun yanında zayıf olup hüccet olmaya müsait olmayabilir. Ulaşmıştır, saihdir, fakat ondan daha saih bir rivayet ona şey ettiğinden dolayı, muharraza ettiğinden dolayı diğer rivayeti buna tercih tercih eder, gene bu rivayeti almayabilir. Ulaşmıştır, saihdir, muhkemdir yani hiçbir şey ona muharaza etmemiştir. Lakin hadisin içindeki anlamı farklı bir şekilde yorumlamıştır. Yani yorumda farklı davranmıştır olabilir. İşte bugün yani bu ikinci başlığımız bize neyi anlatıyor? Meşru ihtilafın sebeplerinden biri olan e, sabit ve sahih olan kıraatlerdeki ihtilafın fuqanın ihtilafına etki etmesiyle alakalı. Bunların en başında abdest ayeti ve abdest ayetindeki e, kıraat farklılığını söyleyebiliriz mesela. Değil mi? Abdest ayeti neydi? Ya eyühellezine amenu iza kumtum ila salati Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman faksilu <gülüyor> kum, yüzünüzü yıkayın ve diyekum ile marafiki ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Eee vemsahu bi ruusikum saçlarınızı meshedin, başlarınızı meshedin. şimdi geldik ayaklara. Şimdi ayaklar iki kıraatla okunmuş. Ve <gülüyor> kum ve ayaklarınızı da erjula meftuh olunca mansup olunca mensup olup meftuh olunca nereye atfetmiş oldu onu? eee fasilu vucuhakum ve ediyakum <gülüyor> yihayn fiilini atfetti. Bir de kum, yani beş imam erculikum diye okumuş. Yedi kıraat imamından çoğunluğu erculikum diye okumuş. Kesra. Peki önceden kesre nerede geçti? wemsahu bi ruusikum. Ruus kelimesi mecrur harareti ne? Kesra. Bu da ona atfen böyle oldu. Şimdi Birine göre, bir kıraate göre elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı yıkayın. Bir kıraate göre elinizi ve yüzünüzü yıkayın, başınızı ve ayaklarınızı mesedin. Mes edin. Mesela iki tane şey, iki tane kırat Enes radıyallahu anh, Enes bin Malik. Bu ayeti erculikum diye okuyordu. Ve haccaç, ayaklarının yıkanması lazım dediğinde diyordu ki Vallahi Allah doğru söylemişler, haccaç yalan söylemiştir. Allah azze ve celle ve erculikum demişler. Yani ayaklarınızı mesedin. Hakkese İbni Abbas'tan da böyle bir şey e, varit olmuş. Şimdi cumhur ulema tercih etmişler. tercih etmişler. Ayaklarınızı yıkayın demişler. Zaten bunda bir şey var mı? Bir beis var mı? Yok. Peki neye göre tercih etmişler bunu? Sünnete göre. Allah Resulü bir seferde insanların abdest aldıklarını ve topuklarına su değmediğini görünce Allah Resulü onlara ne dedi? Yani topuklarına su değdirmeyenlerin topuklarına veyl olsun dedi. Demek ki demişler ayaklarında yıkanması lazım. Peki mütevatir olan erculikum kiraatini nasıl anlamışlar? Demişler ki bu mücaveret babındandır. Mücaveret ne demek Arapçada? Bir kelime merfu olabilir, mansup olabilir, mecbur olabilir. Lakin kendinin muhalifi olan bir kelimenin yanına bitiştiği zaman dilde uyum olsun diye onun Arabını alır. Mesela ayet kelimede Allah ne diyor? İnni akhafu aleikum azaba yawmin azim. Azaba yawmin azim. Normalde ne olması lazım? Azabe yawmin azimen olması lazım. Azabe yawmin elimen olması lazım. Çünkü elim azim burada azap kelimesinin sıfatı. Doğru mu? Ama azabe yawmin yawim kelimesi mecur olduğundan dolayı elim ve azim kelimesini de mecur okuyoruz. Buna ne deniyor? Mücaveret. Yani bir kelimenin diğer kelimeye komşu olmasından dolayı o kelimenin Arab'ını almaz. Araplar ne diyorlar? Hâzâ cuhru dabbin haribin diyorlar. Bu kelerin yıkılmış olan yuvasıdır diyorlar. Normalde nasıl olması lazım? Hâzâ cuhru dabbin haribun olması lazım. Çünkü cuhru, cuhrun haribun. Yani aslı bu. Lakin cuhru dabbin, dabbin kelimesine mücavelet ettiğinden dolayı mecur olmuş. Bu cumhur ulemanın tevcii yani mansup kabul edenler bizim kıraatımızda olduğu gibi, Asım kıraatında olduğu gibi zaten ayaklar yıkanacak demişler. Mecrur kabul edenler ne demişler? Burada demişler, lafzen mecrurdur ama hükmen mansuptur. Niye? Çünkü mecrur olan bir kelimeye mücaveret ettiğinden dolayı demişler, sünneti delil almışlar. Lakin mesela İbn-i Cerir Et-Taberi diyor ki, hayır bu ayet ve arculikumdur. Eğer Allah isteseydi şöyle diyebilirdi. faksilu Fakslu vücuda kom, aydya ve ve Ama Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Allah Azze ve Celle bu şekilde şey yapmıyor, söylemiyor. Biz buradan ne anladık diyorlar? Diyorlar ki demek ki ayakların mes edilmesi lazım. Mücerver Taberi böyle söylüyor. Ayakların mes edilmesi lazım. Lakin diyor. Sünnetten anladığımız kadarıyla ayakların tamamının mesedilmesi lazım. Yani komple ayağın adam elini ıslatıp elini ayağının üzerine sürmesi lazım. Zaten diyor adam bütün ayağını ıslatmış olduğu zaman bu aynı zamanda husul yerine de yani Araplar çünkü hafif yıkamaya yani böyle elini suyla ıslatmaya bazen de mes e, mes de diyorlar. Bir de tabi Şia'nın bu konuda eli Sünnete ihtilafı. İhtilafı var. Onlar ne diyorlar? Onlar hayır diyorlar. Farz olan ayakların mesedilmesidir, Ayakların yıkanması değildir diyorlar. Çünkü ve erculikum diye okunuyor. Bir de e, zahirilerin mezhebinde olduğu gibi hem ayağını yıkayacak hem de ayağını mesedecek diyorlar. Ayağını yıkayacak sünnetle, ayağını mesedecek Kur'an'la diyorlar. İksini. Peki bu ihtilafın hepsinin, yani komplesinin e, şeyi nedir? Temel-i kıraattaki ihtilaftır. Ercülekum, ercülekum konusundaki ihtilaftır. Mesela bu bir tane örnekti. Yine mesela ikinci bir örnek olarak buna neyi verebiliriz? Diyelim ki Ramazan kazasını tutuyoruz. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا اَوْ seferin, سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ Sizden biri hasta olduğundan dolayı veya yolda olduğundan dolayı oruç tutmaz ise o günlerin yerine فَاِذَّتُمْ min ayyamin ukar. Başka günlerde oruç tutsun diyor. Biri sorsa dese ki bu ayeti kelimeye göre biz bu orucu nasıl tutar, tutmalıyız? Mesela Ramazan'da 15 gün seferdeydin 15 gün oruç tutmadın. Sana diyecek bu ayet kelimeye göre istediğin gibi oruç tutabilirsin. Yani 15 günü parçalara da bölebilirsin. Peş peşe de tutabilirsin. Sana kalmış. Lakin bir kiraatte bu ayeti kelimenin bir kiraatında bu da Ali radıyallahu an Ayşe ee, Ubey ibn-i e, nakl olunmuş. Onlar da diyorlar ki فَاِدَّتُمْ min اَيَّا مِنْ اُخَرْ <مُتَتَابِعَات> Yani onun yerine başka günlerde peş peşe oruç tutacaksınız e, diyorlar. E, bu kıraate göre de bazı alimler mesela İbn-i Kudame şeyden aktarıyor. Ali, i̇bn Ömer İmam Naha'i gibi alimlerden Ramazan kazasının peş peşe olması gerektiğinin vacip olduğunu aktarıyor. Peki cumhur ulemayla Bunların arasındaki bu ihtilafın sebebi ne? Bu zikretmiş olduğumuz e, selef büyüklerinin kiraat farklılığından kaynaklanıyor. Aynısını geçen dersimizde örnek vermiştik, Maide Suresi'nden e, yemin kefaretiyle ilgili. Allah Azze ve Celle ne demişti? Onun kefareti فَاِتَعَمْوَ عَشَرَةِ مَسَك۪ينَ min اَوْسَةِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ Ailenize yedirdiğiniz en orta yiyecekten on kişiye yedirmez. uhum Veya onları ne yapmanızdır? giydirmenizdir. Ev tehrir-u rakabe veyahut bir köle azat etmektir. Femenlem yecid fesiyamu thalâfeti eyyâmin Şey bulamayan bunları bulamayan üç gün oruç tutsun. Şimdi burada iki tane mesele var. Bir ben köleyi azat edeceğim diyelim. Köle mümin olmalı mı? Olmamalı mı? Cumhur ulemaya göre Allah azze ve celle burada köleyi ne yaptı? mutlak kayıtsız bıraktı. Yani istediğin gibi, ister kafir, ister Hristiyan, sana kalmış. Köle azat edeceksin. Lakin bir kiraatte فَتَحْرِيرُ رَقَابَةٍ mumine Mümin olan bir köleyi azat etmesidir. Mesela bu kiraati alanlara göre e, kölenin mümin olması gerekir. Yine e, oruç tutacağız diyelim. Orucu peş peşe mi tutmalıyız? Yoksa ayrı ayrı mı e, tutmalıyız? Daha önce de söylemiştik, Hanefi ve Hanbeli mezhebinde kefaret orucu Yemin kefaretin orucu peş peşe tutulmalıdır. Arası bölünmeden. Niye? Çünkü Abdullah İbni Mesud'un kıraatinde fasiyamu فَلَاسَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ Peş peşe olan üç gün oruç tutmasıdır. Demişler ister bunu şey kabul edelim. Mütevatir bir kıraat kabul edelim. Zaten hüccet kayımdır. İster mütevatir bir kıraat kabul etmeyelim. Ahad kabul edelim. Sünnet, sünnet konumundadır. Sahabenin Sahabenin tefsiri konumundadır. Bu da rey ile söylenecek bir şey olmadığı için bunu sahaba, Allah Resulü'nden e, almıştır, e, bize aktarmıştır diyorlar. Mesela bu Şafi ve Malikilerle Hanefilerle Hambeller arasındaki mesele Abdullah İbni Mes'ud'dan sabit olan bu kirate. Kirate dayalıdır. Yine verebileceğimiz örneklerden bir tanesi e, haç zamanında sa'i yapmak. Hac zamanında sa'i yapmak. Şimdi hemen tefsir dersinden Aişe annemizin rivayetini hatırlayalım. Hani Allah azze ve celle ayet-i de dedi ki: "İnne Safa ve'l-Merve min şa'a'ilillah." Safa ve Merve Allah'ın şa'irlarındandır. "Fe men hacce'l-beyta ev i'tamer fe la cünah aleyhi e Hac veya umre yapanın o ikisinde sa'y yapmasında bir beis yoktur dedi. Urve İbn Zubeyr Aişe annemize yani teyzesine geldi dedi ki: "Ey teyzeciğim, bu ayetten anlıyoruz ki biz bir adam e, haç yaptığında veya umre yaptığında Safa ile Merve'yi sahi etmese de olur. Çünkü Allah diyor felacunah, sıkıntı yoktur diyor. Ayşe annemiz ne dedi? Öyle değil dedi. Ne kadar kötü söyledin dedi. Bu ensan hakkındaydı. İki tane rivayet var bu konuda. Biri cahiliyede e, Safa ve Merve'de şey yapmayı sıkıntı olaraktan yani menat putundan ihlal yapanlar Safayla Merve arasında sahih yapmayı sıkıntı yapıyorlardı. İkincisi de İslam olduktan sonra orada put vardı biz yapıyorduk artık bunu yapmamamız lazım diye sıkıntı duyuyorlar. Ve Ayşe annemiz orada ne dedi ona? Eğer senin anladığın gibi olsaydı ayetin şöyle olması gerekirdi. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ la يَتَّوَّفَ بِهِمَا Doğru mu? Yani demek ki اَلَّا يَتَّوَّفَ بِهِمَا olsa orada sahih yapmamasında onun üzerine bir beis yoktur olurdu. Aynen bu lafızla i̇bn Mesud'un kıraati var. Yani aynen bu lafız ile Ayşe annemizin söylemiş olduğu lafızla Abdullah İbn-i Mesud'dan varit olmuş olan bir kıraat var. Ve İbn-i Kudame, i̇bn Abbas'ın, Enes bin maliin e, Muhammed i̇bn Sirin'in in böyle inandığını söylüyorlar. Yani sa'i, Hacın rükünlerinden bir tanesi değildir. Çünkü kıraatte Allah Azze ve Celle diyor ki أَلَّا يَتَّوَّفَ bihima Orayı tavaf yapmamasında onun üzerine bir beyis yoktur. Bunlarla bu bir rükündür. E, yapılmadığı zaman hac fasit olur diyenler arasındaki ihtilafın temeli nereye dayanıyor? Bu kiraatın sabit olması veyahut da olmamasına dayanıyor. Onun için mesela bu yine ihtilaf sebeplerinden bir tanesi. Kiraat konusundaki ihtilaf. Yine Bakara suresinden bir tane daha örnek verelim bizim tefsirini gördüğümüz ayetlerden ve atimul hacce vel umrate hacı ve umreyi Allah için tamamlayın dedi ayeti kerime şimdi normalde umrenin burada hükmü haccı tamamlamaktan kastedilen neyse umrenin de hükmü odur değil mi çünkü niye umre hacca atfedildi ve atimul ve umrate bir kıraatte şu şekilde geliyor ve atimul hacce ve umretu lillah ve atimul hacce ve umretu yani bu şey cümle istinafiye yeni bir cümle başlıyor vav vav istinafiye ve umretu ve umre da Allah içindir. Şimdi bunlar diyorlar ki insanlar eskiden hacı Allah'a yapıyorlardı, umrayı putlara yapıyorlardı. Hani ikiye bölüyorlardı. Allah da ayet indirdi. Dedi ki ve atimul hem hacı Allah için tamamlayın. Hem de ve umretu lillah. Umrenin de Allah için olması olması gerekir dediler. Yani umrenin vücubiyetiyle umrenin emredilmesiyle alakalı bir emir değildir bu diyorlar. Bu daha ziyade müşriklerin bir amelini tasih etmek için Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bir ayettir diyorlar. Hayır. bu Diyenler de haccın hükmü neyse umrenin hükmü de odur. Yılda bir defa umre yapılması gerekir diyorlar. Bütün bu şeyler bütün bu ihtilafların hepsinin ana sebebi ne? Ana sebebi şey olması. Kıraat konusunda alimlerin kendi aralarında ihtilaf etmesi. Peki burada çok önemli bir bir soru şey yapalım. Bir soru soralım. Yani bu ve buna benzer verilebilecek olan şeyler. Bu ve buna benzer verilebilecek olan örnekler. Mesela fıkıh'tan hatırlıyorsanız bir mesele görmüştük. Kadına dokunmak e, abdesti bozar mı, bozmaz mı diye İmam Şafii ile cumhur ulemanın arasındaki ihtilafın temellerinden biri neydi? اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ اَوْ لَمَسْتُمُ Yani abdesti bozan unsurları sayarken لَا مستم. Cumhur demişti ki bu cimadır. Yani kadınla erkeğin birbirine karşılıklı dokunmazdır. İmam Şafi de demişti ki hayır. Bunun bir kıraatte de لَمَسْتُمْ diye de okunuyor. Yani sadece mücerred olaraktan dokunmanız diyor. Bütün bu örnekler yani hepsini topladığımızda şöyle bir soru akla geliyor. Peki kıraat Ten ötürü ihtilaf edip de e, fıkhi bir meselede ihtilaf edenler bunu nasıl çözmüşler? Yani herkes işte bir diğerine tamam, senin elindeki kıraat da tamam, bendeki kıraat da tamam. O zaman ikisi de sahihtir mi? demişler. Veya şöyle bir ayet aynı anda iki tane zıt anlama birden delet edebilir mi? Yani birbirine tamamen zıt, birbirine tamamen alakasız iki tane hükme delet edebilir mi? Hayır. Buradan nereye başvurmuşlar? Kur'an-ı Kerim'in yol göstermesiyle sünnete başvurmuşlar. Onun için tercih hiçbir zaman kıraat üzerinden olmaz. Tercih ne üzerinden olur? Tercih sünnet üzerinden olur. Sadece sünnetin olmadığı yerlerde kıraat destekleyici bir unsur olmuş olur. Yani farklı bir kıraat destekleyici veya bir delili tercih etmemize sebebiyet veren bir unsur olmuş olur. Lakin kıraattan kaynaklı bütün ihtilaflar zaten şu zikrettiklerimin hepsinde. Hiç kimse bu kıraat var burada kalmamış. Yani sünnet ile, e, peygamberimizin fiiliyle, ameliyle e, bunu şey yapmışlar, bunu daha ziyade çürütmüşler diyebiliriz. Evet. Üçüncü konuya geldik. Üçüncü konumuz ne? Kur'an-ı Kerim yedi harf üzere indirilmiştir. Hadis-i şerifinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kast etmiş olduğu şey nedir? Bu yedi tane harf dediği aleyhissalatu ve sellem'in yedi kıraat midir? Yoksa yedi tane kıraatin dışındaki başka, başka bir şey midir? Lakin bu muhtemelen bir ee, yarım saatten fazla bir zamanımızı alacak, 40 dakikalık bir zamanımızı alacak. Ee, i̇sterseniz bir dahaki derse de bırakabilirim bunu. Çok sizi zorlayacaksa, konu fazlalaşacaksa anlatalım yani Enes abi? Tamam. Yedi harf meselesi var. Onu da isterseniz bir sonraki bir sonraki dersimize şey yapalım. Bırakalım. Onu da orada anlatayım. Yani bu ikisinden daha uzun bir konu çünkü. Evet, buraya kadar anlatamadığım veya sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Şimdi bu bir faydasını anlatırken işte bir karat diğer kıraati tefsir eder tamam. dedik. Şimdi bu sonunda gerçi biraz ona değinildi. Bu tefsirin bağlayıcılığı nedir? Mesela onu tefsir ediyor. Mesela işte sahabe. Bu ayetin ayeti tefsir etmesi babından Yok mıdır? bu terkip değil. Şimdi bir Kur'an-ı Kerim'in mürekkep tefsiri var. Bir de müfredatın tefsiri var. İkisi birbirinden farklı. Mesela müfredat ne demek? Bir kelimenin tefsir edilmesi. Ee, senin elinde Kur'an-ı Kerim'den bir kelime var. Sen onun ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Mesela ne gibi? Fatır kelimesi gibi. Kureyş bu kelimeyi kullanmıyor. Bu kelimenin ne olduğunu da bilmiyorlar. Abdullah İbni Abbas diyor ki ben iki tane bedevinin bir rivayete de Yemenliğin. Kuyu kazdıklarını gördüm diyor. Ben fetara kelimesinin anlama geldiğini bilmiyordum diyor. O bir tanesinin enellezi fetartuha dediğini duyunca diyor. Ben fetaranın bir şeyi ilk olarak ya meydana getirmek, vücuda getirmek, açmak anlamına olduğunu anladım ee, diyor mesela. Yine başka bir e, rivayette bu ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor Ayet-i kerimeyi unuttum da aklınıza edelim. رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında hak ile hükmet. Şimdi burada hükmetmek ne kelimesiyle ifade ediliyor? Fetaha. Mesela Kureyş bu kelimeyi bu anlamda kullanmıyor. Yani iftah dediklerinde açmak anlamında kullanıyorlar. Bir tanesi diyor ki ben bir tane kadının, bedevi bir kadının bir tanesine teala ke dediğinde ben anladım ne anlama geldiğini. Yani gel hani seni şey yapacağım, kadıya şikayet edeceğim. Yani Muhaseme olacağız yani. Muhaseme olacak aramızda dediğinde ben ne söylediğini anladım diyor. Bu Kelimelerin karşılığı, buna müfredat-ül Kur'an diyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in müfred kelimelerinin, Kur'an-ı Kerim'in e garibi de veya uta diyoruz. Müfred bir kelimenin izah edilmesi. Bir de terkibin şey edilmesi, tefsir, terkiple ilgilenir. Yani iki üç tane lafız yan yana gelmiş, bundan kast edilen murat, murat nedir? Mesela sünnetin Kur'an-ı Kerim'i tefsir, tefsir etmesi gibi. O söylemiş olduğumuz kıraat, kıraati tefsir eder bu müfredin müfredi tefsil etmesidir. Yani garibi tefsir babındandır. Ee, şey babından değil. Yani ayet kelimenin tam tefsiri e, anlamında bu ayetten anlaşılması gereken budur anlamında değil. Başka var mıdır Rabbiler? Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.